Kıyametin halleri. Sonra üflenmeden önce yüce Allah kıyametin kopmasına edince dağlar uçuşacak ve bulutlar gibi yürüyecektir. Denizler birbirine karışacaktır. Güneş dürülüp ışığa döndürülecektir. Yıldızlar kararıp düşecektir. Gökyüzü gül yağı kokuzu haline gelecek ve rüzgarın hareketi gibi devam edip dolaşacaktır. Yeryüzü şiddetli depremlere sahne olacak. Bazen dürülüp toplanacak, sıkılacak ve bazen de gevşeyecektir. Nihayet Allah bütün kainatın soyutlanmasını emredecektir. Yedi kat yerde, yedi kat gökte ve kürside hiçbir canlı varlık kalmayacaktır. Sonra Yüce Allah makamda tecelli edecektir. Yedi kat gökleri sağından, yedi kat yerleri de solundan yakalayacak ve şöyle hitap edecektir. Sen, ey dünya! Ey dünyacık! Nerede senin erbabın? Nerede ashabın? Muhabbetinle onları fitneye düşürdün. Onları ahiretine hazırlanmaktan meşgul ettin. Sonra, dilediği gibi kendi nefsini öven, sürekli baki kalmakla, devamlı izzet sahibi olmakla, ezici bir kudrete malik olmakla iftihar eder, daha sonra şöyle seslenir. Bugün hükümranlık kimindir? Hiç kimse bu soruya cevap veremez. Bunun üzerine Allahu Teala yine cevap verir. Kahar olan tek Allah'ındır. Bundan sonra gökleri bir parmak üzerine, yerleri de bir parmak üzerine alır. Onları sallar ve şöyle nida eder. Ben hesaba çeken mutlak kudret sahibiyim. Bana şirk koşan, benim rızkımı yiyen ve benden başkasına tapan putperestler nerede? Benim rızkımla bana karşı masiyete güç bulanlar Nerede? Büyüklük taslayanlar nerede? Yine daha önce yaptığı gibi nida eder. Bugün hükümranlık kimindir? Sonra Yüce Allah dilediği bir müddet kadar öylece kalır. Sonra yine kendisi cevap verir. Allah cennetlerdeki hurilerin ve çocukların kulaklarına misal verir. Sonra Hak Teala Hazretleri cehennemden bir gedik açar ve o gedikten cehennem alevi dışarı çıkar. Böylece cehennemde yandığı gibi on dört denizde birden yanıverir. Onlardan bir damla bile kalmaz ve yerlerini siyah bir şekil olarak bırakır. Göklerse sanki sıvı yağ bulanıktığında ve erimiş bakır madeni gibi olur. Alev gökyüzü sınırlarına yaklaşınca Allah onu yükseltmekten men eder. Ateş söner, alev yükselemez. Sonra Subhanehu ve Teala Hazretleri arşın hazinelerinden bir depo açar. Orada hayat denizi vardır. Allah oradan yeryüzüne yağmur yağdırır. O yağmurun taneleri sanki erkeklerin menisin gibidir. O'nun susuzluktan ölen yeryüzüne atar da o derhal canlanır ve sallanır. Her tarafı sular kaplayıncaya kadar yağmur yağmaya devam eder. Nihayet sular 40 zira miktarı yükselir. Bu sırada bütün mahlukat kuyruk sokumundan yaratılır. Hadis-i şerifte zikredildiğine göre İnsanın yaratılması kuyruk sokumu kemiğinden başlamıştır. Ahirette yine ondan başlanarak yeniden halk olunacaktır. O, kuyruk sokumu kemiğidir. Bütün mahlukat ondan terkip olunur, yaratılır. Başka bir rivayette kişi tamamen çürür ancak kuyruk sokumu kemiği hariç. Çünkü ilk defa ondan başlandı. İkinci yaratılış da ondan başlayacaktır. Her şey insanda çürür gider. Ancak kuyruk sokumu kemiği hariç. Ahmet bin Hanbel, o nohut büyüklüğünde bir kemiktir. Onun iliği yoktur. Bütün cesetler kabirlerinde ondan biterler. Sıfkı hububatın bittiği gibi. Resulullah Efendimiz yine şöyle buyurmaktadır. Sonra Allah su indirdi. Bunun üzerine onlar da hububatın bittiği gibi hemen verdiler. Nihayet herkes birbirine karışır. İnsanların çokluğundan dolayı bir de bakarsın ki şunun başı, bunun omzu yanındadır. Bunun eli, şunun gövdesi yanındadır. Muhakkak ki biz, toprak, onların bedenlerinden neler yiyip eksittiğini bilmişizdir. Bizim katımızda her şeyi tespit eden bir kitap, Levhe Mahfuz vardır. Biz İhya Ülüm İddîn eserinde bu hususa genişçe yer verdik. Çocuk çocuk olarak, delikanlı delikanlı olarak, Genç, genç olarak, olgun, olgun olarak, ihtiyar da ihtiyar olarak yeniden diriltildiği ikinci yaratılış tamamlanınca Allah hazretleri rüzgara emreder ve arşın altından esmesini ister. O latif bir şekilde eser. O zaman yeryüzünden sığır perdesi kaldırılır ve dünya apaçık bir şekilde ortada kalır. Onda hiçbir eğrilik ve tepecikler yoktur. Dağlar kuma dönmüştür ve çukur yerleri dolmuştur. Sonra Allah Hazretleri İsrafil Aleyhisselam'ı diriltir. O da Kudüs'te bir kayadan sure üfler. Sur, boynuz şeklinde oradan bir borudur. Onun 14 tane halkası vardır. Bir tek halkasında bütün karada yaşayan mahlukların ruhları sayısınca delikler vardır. Bütün karadakilerin ruhları oradan çıkarlar. Orada arı vızıltısı gibi sesler vardır. Onlar bütün ufukları doldururlar. Sonra herkes kendi cesedine girer. Allah, kuşlar ve vahşi hayvanlar dahil olmak üzere bütün ruh sahiplerinin hepsine ilham eder. Sonra tekrar suğura üflenir. Bütün yaratıklar hepsi birden kalkıp baka dururlar. Allah şöyle buyurur. Şüphesiz ki suğura son üfrülüş tek bir sayhadan ibarettir. Bir de bakarsın onlar hep kabirlerinden uyanmışlar, bir araya toplanmışlardır. Mahlukat kabirlerinden kalktıkları sırada gözlerini açmışlardır da kökünden sökülmüş olan dağlara ve suları tükenmiş olan denizlere bakmışlardır. Onlarda hiçbir eğrilik yoktur, hiçbir tümseklik de yoktur. Yeryüzündeki ufak eğilimler ve vadiler düzelmiş, her taraf dümdüz olmuştur. Bu manzaraya hayretle bakarlar ve şaşıp kalırlar. Yerin altından doğru herkes mesken edindiği kabrin üstüne çıkıp oturur. Şaşkınlıkla ve düşünceli olarak bekler. Resulullah Efendimizin haber verdiği gibi orada insanlar çıplak olacaklardır. Ancak gurbette mümin olarak ölenler ve garip kalıp kefenlenemeyenler olundukları vakit onlara cennetten bir elbisen giydirilir. Şehit olanlara da cennetten bir elbisen giydirilir. Ve yine Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden olup onun sünnetine son derece önem verenler de kefenleriyle olunur. Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Ölülerinizi kefenlemede mübalağa ediniz. Çünkü benim ümmetim kıyamet günü kefenleriyle beraber haşrolunacaktır. Diğer ümmetlerse ise çıplak olacaklardır. Rivayet olunur ki bir zat ölüm vakti yaklaştığı sırada yanında bulunanlara hitap ederek şöyle dedi. Bana falancanın elbisesini giydirin dedi. Fakat onun bu vasiyetine uyulmadı. Nihayet adam kısa bir gömlekle öldü. Üzerinde başka bir şey yoktu. Defnettikten kısa bir müddet sonra onu rüya aleminde gördüler. Sanki o aç, susuz ve çıplak bir vaziyetteydi. Dediler ki, ne oldu sana? Önce konuşmak istemedi. Sonra şöyle cevap verdi. Siz beni elbiseden mahrum ettiniz ve beni şu gömlekte haşrolunmak durumunda bıraktınız. İki nefha arasındaki müddet. O ikinci ölümdür. Çünkü bütün batınî organlar faaliyetten men edilmiştir. Cismani ölümse zahiri organlardan men edilmektedir. Çünkü cisimler hareketi oluştururlar. Organlar ibadet yapamazlar. Asıl namaz kılan organlarımız değildir. Oruç tutan da organlarımız değildir. Nefis basit bir cevherdir. Cesede binince hayatı ve davranışları sahih olur. İnsanlar iki nefha arasındaki müddetin ne kadar olduğu hakkında muhtelif görüşlere sahip oldular. Cumhur'un görüşüne göre bu müddet 40 senedir. Elimden ve irfandan asla şüphe etmediğim zatlardan biri bana şöyle dedi. Bu müddetin ne olduğunu Allah'tan başkası bilmez. Çünkü O ilahi sırlardandır. Yine bana dedi ki, Cenab-ı Hakk'ın istisna kaldıkları hariç. Bunun üzerine ben de... Resulullah Efendimiz'in şöyle buyurmasındaki mana nedir dedim ve şu hadisi şerifi okudum. Kıyamet günü arzın dışarı çıkaracağı kimselerin ilki ben olacağım. O sırada kardeşim Musa aleyhisselam arşın listesini alacaktır. Bilmiyorum ki acaba o benden önce mi diriltildi yoksa Cenab-ı Hakk'ın istisna kıldıklarından mıdır? Hz. Musa dahi olsa bütün ölen canlılar o anda cesetten sıyrılmışlardır. O korkulu kıyamet gününde Resulullah Efendimiz'den başka bazı istisna olunanlar da o dehşetli günün sarsıntısından muaf olacaktır. Hz. Ömer radiyallahu anh'ın da bulunduğu bir mecliste Hazreti Kav radiyallahu anh kıyametteki o büyük korkulu günü hakkında konuştu. Sahabeler dediler ki, ''Ey Hattab'ın oğlu Ömer, eğer durum böyleyse 70 peygamberin ameli bile senin o günün dehşetinden kurtulamaz.'' Ancak Cenab-ı Hakk'ın o korkulu günde güven verip istisna ettikleri müstesnadır. Onlar dördüncü makam ehli olan kimselerdir. Şüphesiz ki Hz. Musa aleyhisselam da o makamda olanlardan biridir. Cenab-ı Hakk'ın istisna kıldıkları dahi yüce Rabbin heybetinden dilleri tutulur da bugün hükümranlık kimindir sorusuna cevap veremezler. Eğer içlerinde bu soruyu cevap vermeye muktadir olan bir kimse olsaydı, bütün mülkü ve hükümdarlık senindir ey bir olan Allah'ım, her şey senindir ey kahhar olan Allah'ım diye cevap verirlerdi. Mahşerde insan Tipleri Herkes kavrinden doğrulup kalktığı vakit kimileri çıplaktır. Bazıları giyiniktir, bazıları siyahlaşmıştır, bazıları beyazdır. Bir kısım insanların nuru olacaktır ve bu nur çok güçlü bir lamba gibi etrafa ışık saçacaktır. Bazılarının da nuru olacaktır ve o nur güneş gibi her tarafa aydınlık saçacaktır. Bununla beraber bütün herkes başları önlerine eğik bir vaziyette ve ne yapacaklarını bilemez bir halde bin yıl öylece kalacaklardır. Nihayet batı tarafından bir ateş zuhur edecektir. Onun aynı zamanda çok büyük bir gürültüsü vardır ve bütün mahlukatı mahşer yerine sevk eder. İnsanlar, cinler, vahşi hayvanlar ve kuşlar onun gürültüsünden dehşete düşerler. Daha sonra herkes kendi amelini eline alır. O da şöyle söyler. Kalk, yürü mahşer yerine. Ameller çeşit çeşit olduğundan kiminin ameli çok iyidir. O güzel amel bir hanım şeklinde kendine görünecektir. Bazılarının ameli kendilerine eşek şeklinde görünecektir. Bazılarının ameli ise kendilerine koç şeklinde görünecektir. Bazen onu sırtına alıp taşıyacak ve bazen de onu kaldırıp yere atacaktır. İmanı olanlara önlerinden ve sağ taraflarından bir nur verilecektir. Kafirlerin önlerinden ve sol taraflarından da zifiri karanlık verilecektir. Allah şöyle buyurmaktadır. Sırat üzerinde nurları önlerinde ve sağlarında koşup parlayacaktır. Kafirler orada korku ve şaşkınlık içinde kalacaklardır. Onları gözetleyenler imdat isteklerini geri çevireceklerdir. Mümin olanlar zifiri karanlığın şiddetine bakıp Cenab-ı Hakk'ın kendilerine ihsan ettiği hidayet nuruna hamd ederler. Yüce Allah mümin kulları için sır perdesini açar ve böylece kafirlerin hallerini onlara gösterir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiği zaman da ey Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla beraber yapma derler. Bazı şeyler vardır ki onların kıymetini ancak çeken bilir. Hayatın kıymetini en iyi ölüler bilir. Nimetin kıymetini darlığa düşen bilir. Zenginliğin kıymetini fakir bilir. Kıyamet günü nice insanlar vardır ki ayaklarıyla koşarlar. Kimileri ayak parmaklarına üzerine basarak yürürler. Kimilerine ise verilmiş bir ışık vardır ki bazen söner, bazen yanar. Yeniden dirilme esnasında onların nurları imanların nispetindedir. Attıkları adamların surati de amellerin nispetindedir. Bir hadisi şerifte zikrolunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e denildi ki, ya Resulallah, mahşer günü bizler nasıl olunacağız Efendimiz şöyle buyurdu, İki kişi bir devenin sırtında, beş kişi bir devenin sırtında, on kişi bir devenin sırtında. Burada murad olunan mana, Allahu Alem şudur. Bir kavim isamı yaşamıştır. Cenab-ı Allah da onlara rahmetini ihsan etmiştir. Onların kendi amellerinden, amel derecelerine göre deve yaratacak ve onlar da ona bineceklerdir. Tabii bu durum zayıf hemen sahibi olanlar içindir. Buna şöyle bir misal de verebiliriz. Bir topluluk uzak bir yere seyahat için birlikte yola çıkarlar. İçlerinden bazısının binek alacak kadar parası yoktur. Böylece onlar ikisi bir araya gelip bir bine kalırlar. Yahut üçü bir araya gelip bir kalırlar ve kervanın peşinden giderek onlara katılırlar. Bazen bu 10 kişiye bir deve de olabilir. Tabii ki bu durum bir acizlik ve noksanlıktır. Amellerdeki hata ve noksanlıklardan kaynaklanır. Eğer sen de Allah için salih bir amel işersen, senin de bir binitin olur. Şunu da iyi bil ki bu karlı bir ticarettir ve dünya iyi bir ticaret yeridir. Takva sahipleri ise Allah katında en yüce mertebelere ulaşırlar. Allah şöyle buyuruyor. Takva sahiplerini elçilerimiz gibi Rahman'ın huzurunda toplayacağız. Resulullah Efendimiz bir gün ashabına şöyle anlatmıştı. İsrail oğullarından bir adam vardı. Çok hayırlar işledi. Nihayet o da mükafat olarak sizinle beraber haşr olunacaktır. Dediler ki: Ya Resulallah, o ne gibi ameller yapardı? Efendimiz buyurdu: Babasından kendisine çok mal miras kalmıştı. Onun bir kısmıyla bir bostan satın aldı ve bu Allah indinde benim bostanımdır diyerek onun mahsulünü garibanlara ayırdı. Yine sayısız miktarda dinarı da zayıf ve fakirlere dağıttı. Sonra Allah'ın rızası için o paranın büyük bir kısmıyla çok sayıda köleler ve cariyeler satın aldı. ''Bunlar benim Allah indindeki hizmetkarlarımdır.'' diyerek onları azal etti. Yine bir gün gözü sakat olan bir adama rastlamıştı. Bazen yürüyor, bazen yolda tökeziyordu. Derhal bineğini ona doğru sürdü gitti ve ''Bu Allah indinde benim bineğimdir. Sana bağışladım. Haydi bin ona.'' dedi. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bineyi eğerlenmiş ve yular takılmış olarak ona binip mahşer yerine doğru getirilişinin görüyorum. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Yüzüstü tökezleyerek yürüyen mi varılacak yere daha iyi yerişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? Bu ayetin tefsirinde deniliyor ki, Allah, Kıyamet günü müminlerin ve kafirlerin haşrolunmalarındaki hallerini ve onların ne şekilde mahşere sevk edileceklerini insanlara göstermek ve onlara ibret olmak için misal vermiştir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Günahkarları da susuz olarak cehenneme süreriz. Yine şöyle buyurmaktadır. O günde dilleri, elleri ve ayakları yapmış olduklarından dolayı aleyhlerinde şahitlik edecektir. Yine şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde onları kör, Dilsiz ve sağır bir halde yüzüstü haşrederiz. Deniliyor ki, ayette geçen körlükten maksat, müminlerin önlerinden ve sağlarından nur saçıp ortalığı aydınlatan ışıktan kafirlerin mahrum kalmalarıdır. Kıyametin bütün halleri şu ayetin tefsirindeki sırda mevcuttur. Bir sihir midir bu? Yoksa siz görmüyor musunuz? Yine deniliyor ki, kıyamet günü körlükten maksat, Karanlıklar içinde kalmaktır ve Cenab-ı Hakk'ın nuruna bakmaktan men edilmektir. Yüce Allah'ın nuru o gün her tarafı kaplayıp aydınlatacaktır. Fakat kafirlerin gözlerine perde çekilecek ve onlar bir şey göremeyecektir. Yine onların kulaklarına da perde çekilecek ve onlar müminlerin duyup lezzet aldıkları yüce kelamı duyamayacaklardır. Hak Teala Hazretleri şöyle buyurmaktadır. Ey ayetlerimize inanan ve Müslüman olan kullarım! Bugün size korku yoktur. Sizler üzülmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz ağırlanmış olarak cennete giriniz. Yine o gün kafirlerin dilleri konuşmaktan men edilecektir. Sanki onlar dilsizler gibi olacaklar. Yüce Allah şöyle buyuruyor. O kafirlerin konuşmayacağı bir gündür. Onlara izin bile verilmez ki sözde mazeretlerini beyan etsinler. O günde bir kısım insanlar dünyada, İmtihan oldukları fitneleriyle olunacaklar Herkes dünyadan neye bel bağlayıp ona sarılmışsa, kıyamet günü kabrinden onunla beraber kalkacaktır. Önce onu sağ yanına alacak fakat derhal onu elinden atıp şöyle diyecek. Kahrolası, sen beni Allah'ı hatırlamaktan alıkoydun, beni meşgul ettin. O da tekrar kendisine dönecek ve şu cevabı verecektir. Ben senin arkadaşınım. Allah aramızda hükmünü verinceye kadar seninle beraberim. O hükümlerin en hayırlısıdır. Kıyamet günü sarhoş kimse yine sarhoş olarak haşrolunacak. Çalgıcı da çalgıcı olarak haşrolunacak. Bunların her biri de Allah'ın yolundan saptıkları hal üzere mezarlarından kalkacaktır. Hadis-i şerifte zikrolunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki içki içen bir kimse Kıyamet günü işki küpü boynunda asılı ve kadeh de elinde olduğu halde haşrolunur. O, yeryüzüne atılan pisliklerin en kokmuşudur. Mahlukatan ona rastayan ve onu gören herkes kendine lanet eder. Yine bir ölü, kendisine zulmedilen şeyle beraber haşrolunur. Hadis-i şerifte zikrolunduğuna göre Allah yolunda öldürülen bir kimse kıyamet günü yarasından kana akarak gelir. Muhakkak ki Allah yolunda öldürülen bir kimse kıyamet günü yarasından kanalarak Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gelir. Rengi kan rengindedir. Kokusu da mis kokusudur. Melekler grup grup insanları sevk edip getirirler. İnsan, cin, şeytan, vahşi hayvanlar, parçalayıcılar ve kuşlar bütün hepsi bir meydanda toplanır. Sonra melekler onları gümüşten de parlak olan ve ardolu beyda denilen başka bir yere havale ederler. Kendileri de alemlerin ötesinde bir halkı oluştururlar. Onların sayıları dünyada yaşayan bütün canlıların on katıdır. Sonra Allah ikinci gök meleklerine emreder. Onlar gelirler ve önceki meleklerin etrafını çepeçevre kuşatıp bir halkı oluştururlar. Sayıları öncekilerin yirmi katıdır. Sonra üçüncü kat semanın melekleri inerler ve bir önceki meleklerin etrafını çepeçevre kuşatıp bir halkı oluştururlar. Sayıları Öncekilerin 30 katıdır. Sonra 4.勝amanın kat melekleri inerler ve bir önceki meleklerin etrafını kuşatıp bir halka oluştururlar. Sayıları Öncekilerin 40 katıdır. Sonra 5.勝amanın kat melekleri inerler ve bir önceki meleklerin etrafını kuşatıp bir halka oluştururlar. Sayıları Öncekilerin 50 katıdır. Sonra 6.勝amanın kat melekleri inerler ve bir önceki meleklerin etrafını kuşatıp bir halka oluştururlar. Sayıları Öncekilerin 60 katıdır. Sonra 7. kat semanın melekleri inerler ve bir önceki meleklerin etrafını kuşatıp bir halkı oluştururlar. Sayıları öncekilerin 70 katıdır. Nihayet bütün mahluka çok sıkışık bir vaziyette ve büyük bir izdihamla toplanırlar. Öyle ki izdihamın şiddetinden ayaklar birbirine basar. İnsanlar ter içinde kalırlar. Bu terlemeleri iman ve amellerinin derecelerine göre olur. Bazıları kulaklarına kadar terin içine batarlar, bazıları boğazlarına kadar, bazıları omuzlarına kadar, bazıları göğüslerine kadar, bazıları da dizlerine kadar terin içinde kalırlar. Bazılarına da hamamda oturur gibi basit bir ter isabet eder. Bazılarına da susayıf su içmiş gibi çok basit bir ıslaktık isabet edecektir. Minberlerden şeriatı anlatanlar, Kürsülerden İslam'ı öğretenler ve suda boğulup ölen müminler için melekler şöyle nida ederler. Bugün size korku yoktur. Siz mahzun da olmayacaksınız. Ariflerden biz zatın bana anlattığına göre onlar Fudal bin İyad ve onun gibi birçok tevbe edenlerdir. Çünkü Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Günahlardan tevbe kimse hiç günahı olmayan gibidir. İşte bu hadisi şerif, tevbe edenlerin günahtan sıyrılacaklarına açık bir delildir. Yukarıda zikredilen üç grup kimsenin yüzleri kıyamet günü nurlanacaktır. Kafirlerin yüzleri ise kararacaktır. Kargaşa, sıkıntı ve ter nasıl olmasın ki? Güneş onların tepelerine yaklaşacaktır. Hatta o kadar ki biri elini uzatsa neredeyse ona erişecektir. Üstelik harareti de yetmiş kat artacaktır. Selefi salihinden bizat atıyor ki, eğer güneş, Kıyamet günündeki şekliyle dünya üzerinde doğmuş olsa bütün yeryüzünü yakardı. Kayaları eritirdi ve nehirleri kuruturdu. Bütün mahlukat dalga dalga gelip sıkıntılı bir şekilde Ardül Beyda denilen yerde toplanacaktır. Göklerin ve yerin şekli de değişmiş olacaktır. Allah şöyle buyurmaktadır. Yer başka bir yere, gökler de başka göklerle değiştirildiği ve insanlar bir ve kahredici olan Allah'ın huzuruna çıktıkları gün, Allah zalimlerden intikamını alacaktır. İnsanlar mahşer yerinde çeşit çeşit durumlarda olacaklardır. Dünya ehli yanında kral olanlar orada bir sıfatında altın gibi görünecektir. Gerçekte ise onlar altın gibi değerli değildirler. Çünkü dünyada altın gibi kıymetli zannedilenlerin üzerine o gün ayaklar basacaktır. Yine o günde bir takım insanlar soğuk, tatlı ve saf su içeceklerdir. Çünkü cennet ehli çocuklar ellerinde cennet ırmaklarından doldurulmuş kadehlerle babalarının yanlarında dolanacaklar ve onlara su ikram edeceklerdir. Selefi salihinden bizzat uyudu. Rüyasında gördü ki kıyamet kopmuştur. Kendisi de mahşerde toplanma beldesinde susuz olarak kalmıştır. O sırada birçok küçük çocuk gördü. Rüyasını anlatan zat diyor ki Bana su veriniz diye onlara seslendim. İş biri dedi ki Bizim aramızda senin bir çocuğun var mı? Ben de yoktur diye cevap verdim. Bunun üzerine dedi ki, öyleyse sana su yoktur. En iyi evlenmenin nasıl olacağını ve bu çocukların su verme şartlarını İhya Ülüm İtti'nin anda eserimizde genişçe açıkladık. Şefaatçi Arayışlar Mahşer günü bir kısım insan vardır ki başları üzerinde bir gölge olur ve onları güneşin hararetinden korur. Bu da güzel bir şekilde verilen zekat ve sadakadır. İnsanlar bu hal üzere bin yıl kalırlar. Nihayet vasfım İhya kitabımızda anlattığımız şekilde bir münadi onlara seslenir. Mümin ve kafiri herkes bu şiddetli nidayı duyar ve bunu kıyamet gününün korkusu artıracak bir azap zanneder. O sırada sekiz meleğin taşıdığı arş görünür. Meleğin her birinin adımı onlardan yirmi bin yıllık bir yürüyüş mesafesindedir. Meleklerin grup grup tesbih sesleri akıllara durgunluk verir. Nihayet Yüce Allah'ın bu iş için özellikle yarattığı ardolu Beyda denilen yerde arş kurulur. Bütün başlar öne eğiktir. Herkes korku ve üzüntü içindedir ve peygamberlerden şefaat beklemektedir. O günün dehşetinden alimler bile korkmaktadır. Veliler ve şehitler bile hiçbir şeyin karşı koyamayacağı Allah'ın azabından korkmaktadır. Onlar bu haldeyken birdenbire etrafı bir nur kaplar. Bu öyle bir nurdur ki güneşin nurundan çok üstün olup onu bastırır. Onun hareketi altında ve çok izdihamlı bir şekilde bin yıl öylece kalırlar. Allah onlara bir kelime bile söylemez. Sonra insanlar Hz. Adem aleyhisselama giderler ve ona şöyle derler, Ey Adem! Ey insanların atası! Biz çok zor bir durumdayız. Sen Cenabı Allah'ın kendi kudret eliyle yarattığı bir kimsesin. Seni kıble kılıp melekleri secde ettirdi. Sana kendi ruhundan üfledi. Allah yanında senin çok değerin vardır. Bize şefaat eyle. Ve Adem aleyhisselam onlara şu cevabı verir. Ben Allah'ın emrine asi oldum. Çünkü o bana ağaçtan yemeği yasaklamıştı. Şimdi ben bu durumda ona bir şey söylemeyi utanırım. Fakat siz Nuh Aleyhisselam'a gideniz. Çünkü o Allah'a teslim olanların ilkidir. Bu sözler üzerine aralarında bin yıl istişare yaparlar ve sonunda Nuh aleyhisselam'ın giderler. Ona şöyle derler. Ey Nuh! Sen Müslümanların ilkisin. Allah Celle Celaluhu katından geri çevrilmezsin. Bizim müşkülümüzü çözmek için bize şefaatçi ol. Hazreti Nuh onlara şöyle cevap verir. Ben bir dua ettim de, Dünya halkı o beddua sebebiyle sulara gömüldü. Şimdi böyle bir şey istemek için Allah utanırım. Fakat siz İbrahim Halilullah'a gidin. Çünkü daha önce size şefaat edebilir. Yine aralarında bin yıl istişare ederler ve İbrahim Aleyhisselam'a giderler. Ona şöyle derler. Ey İbrahim! Ey Müslümanların atası! Sen Cenab-ı Hakk'ın dost seçtiği bir kimsesin. Allah katında bize şefaatçi ol. Hz. İbrahim onlara şu cevabı verir. Ben dünya hayatımda İslamı tebliğ için çok ulaştım. Fakat üç yerde yalan söz söyledim. Şimdi böyle bir durumda ondan şefaat dilemeyi utanırım. Fakat siz Musa aleyhisselama gidin. Çünkü Allah onu kendisine yakın kullardan seçti ve onunla konuştu. Belki o size şefaat edebilir. Yine aralarında bin yıl istişare ederler ve sonunda Musa aleyhisselama giderler. Ona şöyle derler. ''Ey İmranoğlu! Allah seni kendisine yakın kullardan seçti ve seninle konuştu. Sana Tevrat'ı indirdi. Senin Allah yanında çok itibarın vardır. Bize şefaat eyle.'' Musa aleyhisselam şöyle cevap verir. ''Ben diğer insanlara ibret olması için yıllarca firavun ve avanesinin kahrolmalarını Allah'tan istedim. Şimdi böyle bir durumda ondan bir şey istemeye utanırım. Fakat siz Hazreti İsa aleyhisselama gidin.'' Çünkü o, peygamberler için de Allah'a daha yakın olmuş ve marifetullah'a daha çok ermiştir. Bunun üzerine yine aralarında bin yıl istişare ederler ve sıkıntılardan kurtulmak için başka alternatif ararlar. Fakat bulamazlar. Hz. İsa aleyhisselaman gelirler. Ona şöyle derler. Ey İsa! Sen Allah'ın ruhu ve kelimesisin. Hak Teala Hazretleri seni dünyada ve ahirette insanların önderi kıldı. Rabbinin katında bize şefaat ile Hz. İsa aleyhisselam şu cevabı verir. ''Kavmim beni ve annemi ilah edindiler. Beni Allah'ın oğlu diye isimlendirdiler. Şimdi kendisiyle beraber ilah ettihaz edilen birisi nasıl olur da Allah katında şefaatçi olabilir? Fakat siz Muhammed aleyhisselama gidin. Çünkü O bütün yaratılmışlar içinde Cenab-ı Hakk'a en yakın ve en şerefli olandır. O düşmanlarını bile bağışlar.'' Yusuf aleyhisselamın kardeşlerini affettiği gibi o da şöyle der. De ki, bugün sizi kınama yoktur. Allah sizi affetsin. Çünkü o merhametlilerin en merhametlidir. Daha sonra Resulullah Efendimizin üstünlüklerini teker teker sayar. Nihayet onların nefisleri bir an önce Resulullah Efendimiz'e gidip ona kavuşma karzısıyla dolup taşar. Sonunda Efendimizin minberine gelirler ve şöyle derler. Ey Muhammed! Sen Habibullah'sın. Allah'ın en çok sevdiği kimse bize şefaatçi olmak için en uygun vasıtadır. Biz önce Adem aleyhisselama gittik, o bizi Nuh aleyhisselama havale etti. Nuh aleyhisselama gittik, o bizi İbrahim aleyhisselama havale etti. İbrahim aleyhisselama gittik, o Musa aleyhisselama havale etti. Musa aleyhisselama gittik, o bizi İsa aleyhisselama havale etti. İsa aleyhisselama gittik, o bizi sana havale etti. Şimdi senden başka bir merci yok ya ona gidelim. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz şu cevabı verir. Allah, dilediğine izin verinceye kadar ben şefaatçi olmaya çalışacağım. Sonra serabikatül celal denilen yüce makama gider ve şefaaticin izin talep eder. Kendisine izin verilir. Sonra sır perdesi kaldırılır ve arş görünür. Resulullah Efendimiz derhal secdeye kapanır ve bin yıl ölecek kalır. Sonra hiçbir kimsenin hamde demeyeceği bir şekilde Hak-ı Hazretlerine hamd eder. Ariflerden bir zat diyor ki, Bu hamd etme şekli, Cenab-ı Hakk'ın mahlukatı yarattığı günde kendisine methusena ettiği vasıflarla olmuştur. Cenab-ı Hakk'a tazim için arş hareket edip sallanır. Bu konuyla ilgili detaylı bilgiler, İhya-ülüm ettiği serimizde zikredilmiştir. Bu müddet içinde insanların yeri daralmış ve halleri daha perişan olup kötüye gitmiştir. İnsanlardan hiçbiri dünyadayken cimrilik yapıp vermediği şeyler sebebiyle cezalandırılırlar. Mesela devenin zekatını vermeyen bir kimse, o günde bir deveyi yüklenip omzuna alır. O devenin korkunç bir böğürtüsü ve dağ gibi ağırlığı vardır. Sığır zekatını vermeyen de omuzuna bir öküzü yüklenir. Onun da bir böğürtüsü ve dağ gibi ağırlığı vardır. Böğürtüler ve sesler korkunç bir gök gürlemesini andırır. Ziraat mahsulünün zekatını vermeyen kimse, Omzunda büyük bir küp yüklenir. Küpün içi cimrilik edip vermediği buğday yahut arpa gibi hububatta doldurulmuştur. Öyle ağırdır ki onun altında kahrolunur. Malının zekatını vermeyen kimse de acımasız ve katı kalpli bir yaratığı omzuna yüklenir. Onun ağzı köpüktü, gözlerinin çevresi kıllı ve üzerinde iki tane siyah benek vardır. Kuyruğunun ucu burun deliğinden dışarı sarkmıştır. Onu taşıyanın omzuna öyle bir yük çöker ki sanki bütün dünya halkı bir araya gelse onu taşımaya güç yetiremezler gibi bir hal olur. Onu gören bütün herkes bu nedir diye sorarlar. Melekler der ki işte bu dünyada zekatını vermekten cimrilik ettiğiniz ve hoşlandığınız şeylerdir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Cimrilik ettikleri şey de kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Diğer bir kısım insanlar vardır ki edep yayları büyüyecek ve oradan irin akacaktır. Onun pis kokuları sebebiyle komşuları da rahatsız olurlar. Bazı insanlar ateş üzerinde asılı kalırlar. Bazıları dilleri en çirkin şekilde göğüsleri üzerine çıkarılır. Bunlar zina edenler, livata, çarpık ilişki yapanlar ve çok yalan söyleyen kimselerdir. Bazılarının karınları yüce dağlar gibi büyür. Bunlar faiz yiyenlerdir. İşte böylece her günah sahibinin günahı zahiren yüzünde açık bir şekilde belli olacaktır. Daha sonra Yüce Allah Hazretleri Resulullah Efendimiz'e hitap eder. Ey Muhammed! Başını kaldır da söyle. Senin sözün dinlenecektir. Artık kimi dilersen ona şefaat eyle. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz şöyle der. Ya Rabbi! Kullarının arasını ayır. Onların işlerini bitir. Zira onların bulundukları yerde bekleyişleri uzadı. Her biri günahları sebebiyle Arasat meydanında rezil oldu. Cenab-ı Hak'tan tekrar nida gelir. Evet ya Muhammed!